Hükümet geçtiğimiz yıl Danıştay kararıyla nükleer santral ihalesinin iptalinden sonra nükleer maceradan vazgeçmedi ve Ruslarla kanunların üstünden atlayarak bir uluslararası antlaşma imzaladı. Greenpeace Akdeniz'in nükleer karşıtı kampanyası da nükleer saplantıyı öngörerek çok öncesinde başladı. Daha sonra MERS'in nükleer karşıtı platform ve KEK gibi başka nükleer karşıtı gruplarla da işbirliği yapınca bugüne kadar 175 bin imza toplandı. Bu imzalar meclise sunuldu. Meclis genel kurulunda yapılan ve perşembe sabahı 3'e doğru biten oylamanın sonucunda 210 evet oyuna karşın 26 hayır oyu ile anlaşma kabul edildi. Oylamanın ardından meclisin önüne gelen Greenpeace eylemcileri nükleere hayır hayır hayır yazan bir pankart açarak tepkilerini gösterdi. Anlaşma meclisten geçti ancak gezegenin geleceğini düşünenler mücadelenin daha yeni başladığını söylüyor. 8 Greenpeace, Akdeniz eylemcisi, kömürle çalışan elektrik santralleri protesto etmek amacıyla İsrail'in Hadera Termik Santralini durdurdukları için polis tarafından tutuklandı. Tutuklanan Greenpeace eylemcilerinden 5'inin İsrail vatandaşı, 3'ünün ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Ukrayna'dan kömür getiren Augusta adlı kömür gemisi limana yanaşırken eylemciler Greenpeace gemisi Rainbow Warrior'dan şişme botlarla ayrılarak limana geldiler. İngilizce ve İbranice kömür öldürür yazılı pankartı büyük vinçlere tırmanarak asan Greenpeace eylemcileri kömürlü termik santralin çalışmasını durdurdu ve daha sonra polis tarafından tutuklandı. Geçtiğimiz pazar günü yine 3 Greenpeace eylemcisi Güney Afrika'dan İsrail'e kömür taşıyan bir yük gemisine tırmanarak Ashkelon santraline kömür boşaltımını engellemişti. Bu eylemleri İsrail medyasında büyük olay olmuştu. Greenpeace, Ashkelon'da kömüre dayalı ikinci bir enerji santralinin yapılmasını protesto ediyor. AB Komisyonu Enerji Komiseri Günter Oettinger, üye ülkelere çağrıda bulunarak Avrupa karasularında zor şartlarda yapılan yeni petrol sondaj çalışmalarının yasaklanmasını talep etti. Oettinger, Meksika körfezindeki çevre felaketi devam ettiği sürece ve buradaki petrol sızıntısının durdurularak zararın nedenleri değerlendirilip açıklığa kavuşturulmadan, Avrupa denizlerinde de petrol sondajlarına izin verilmemesini tavsiye etti. Tartışmalar, AB komisyonunun mevcut düzenlemesinin yeterli olmadığı ve yeni güvenlik düzenlemeleri üzerine odaklandı. Kuzey denizinde yaklaşık 400 petrol kuyusu var. Daha önce Avrupa parlamentosunda Yeşiller Partisi temsilcileri Kuzey denizinde yeni sondajların yasaklanmasını talep etmişlerdi. The Washington Post gazetesi de denize yayılan petrol karşısında nasıl olup da toplumun derin su sondajlarına itiraz etmediğine dair bir makale yayınladı. Yale Üniversitesi kamuoyu araştırmacısı Anthony Lyserovitz, insanların öfkesi BP'ye yoğunlaştı. Denize yayılan petrolün dünya doğası ile ilgili temel bir yanlış olduğu anlayışıyla ilişkisi otomatik olarak kurulamadı, dedi. Sorunun petrol ve fosil yakıt bağımlılığı olduğunu Kavramayan hala var demek. Tabii ki bizim yapmamız gereken şey öncelikle petrolü ve fosil yakıtları hayatımızdan atarak yenilenebilir enerjilere ve enerji verimliliğine yönelmek. Çatışmalara şiddet içermeyen çözümler sunan Oxford Araştırma Grubu İran'ın nükleer silah elde etme hevesine karşı askeri operasyon seçeneğinin düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Grubun yayınladığı raporda İsrail'in İran'a düzenleyeceği bir saldırı uzun süreli bir savaşa neden olabilir. Böyle bir hamle İran'ın nükleer silah elde etmesini önleyemeyeceği gibi Tahran'ın bu amacına güçlendirebilir denildi. Raporda ayrıca bu tür bir saldırının Orta Doğu'da istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşmasına neden olabileceğini belirtti. Bradford Üniversitesi Akademisyeni Paul Rogers tarafından hazırlanan raporda, ABD'nin İran'a karşı bir harekat yapma olasılığının düşük olduğu ancak İsrail'in bu alanda etkinliğini de arttırmakta olduğunu bildirdi. Derelerin Kardeşliği Platformu Dekap üyeleri, Artvin'in Şavşat ilçesi Tigrat deresi üzerinde devlet su işleri tarafından yaptırılan tersi bentlerinin yıkılması sonucu sel sularına kapılan 5 kişinin hayatını kaybetmesinin birinci yıl dönümünde Şavşat'ta HES'lere hayır mitingi düzenledi. Artvin'de Sinop'a kadar Karadeniz'deki tüm vadi ve derelerin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5000 kişinin katıldığı mitingde su temel haktır satılamaz, su hayattır satılamaz, dereler özgür akacak ve HES'lere geçit yok pankartları açıldı, HES'lere hayır sloganları atıldı. Burada konuşan tertip komitesi başkanı Mümtaz Temiz, DSE'yi yetkilileri, şirket yetkilileri ve sözcüleri gibi çet raporu düzenliyorlar. Onlara sorarsanız her şey güldük gülistanlık. Ne monoz dökülüyor, ne gürültü oluyormuş, ne ormanlar kesiliyormuş. 49 yıldığını arazimizi kiraladıktan sonra, 49 yıl sonra bu doğada hiçbir şey bulamayacağız dedi. Platform sözcüleri, tüm engellemelere rağmen Ardlin'de yapımı planlanan 176 HES projesine karşı duracaklarını söylediler. Nükleersiz HES'siz, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği